Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Afdalussalati ve teslim. Ala eşrafil murselin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Ramazan bitti inşallah. Meryem suresine devam edeceğiz. Zannedersem bir 3 dersimiz daha kaldı. Ondan sonra da Yusuf suresine geçeceğiz. Yusuf suresini perşembe günleri epey bir ilerledik ama ben demiştim o zaman. Yusuf suresini her anlattığımda, her okuduğumda yeni bir şeyler öğreniyorum. Yusuf suresini farklı farklı belki ben Yusuf suresine başlasam bitirsem sonra tekrar bir daha başlasam bitirsem tekrar bir daha başlayıp bir daha bitirsem bir 8-10 de silsile yapabilirim ayrı ayrı ve her birinde başka bir şeyler anlatırım. Yani Yusuf suresi anlatmakla bitebilecek bir sure değil. Gerçekten öyle. Ben yani Yusuf suresini çok defalarca okumanızı defalarca üzerinde tefekkür etmenizi nasihat ederim. Yusuf suresine herkesin ihtiyacı var. Yani çok ihtiyaç hissedilen bir sure. Tabi tercih edilen görüşe göre Ahsenel Kasas değil. Ama Ahsenel Kasas ifadesi Yusuf suresinin içerisinde geçiyor. İnşallah bundan sonra da Cuma günleri Yusuf suresine, Meryem suresinden sonra devam edeceğim. Ee, yine büyük ihtimalle şöyle olacak. Uzun bir süre devam edeceğim. Yine eksik kalacak zihnimde. Baştan tekrar başlayacağız. Çünkü çok, yani ben böyle bilmiyordum Yusuf suresini. Hatta Yusuf suresiyle ilgili şunu da demiştim ben. Yani bir kurul kursak, bütün kaynakları getirsek yazmakla bitiremez. Yazmakla bitiremez yani. Subhanallah, çok ilginç bir sure. Neyse, biz Meryem suresinde 58. ayete kadar bir bölüm, 58. ayetten sonra da bir başka bölüm. Yani iki ayrı bölüm olduğunu söyledik. Yani bir film sahnesine teşbihde olmasın benzetirsek, yani tamamen mutlu geçen bir sahne devam ediyor. Bölümler arka arkaya gidiyor. Daha sonra mutsuzlukla dolu sahneler geliyor. Ne bileyim, bembeyaz veya gündüz çekimleri devam eden, birinci, ikinci, beşinci, yedinci bölümlerde hep gündüz çekimleri varken, sekizinci bölümden sonra simsiyah gece çekimlerinin Başladığı bir sure dedik. 58. ayete kadar Allah'ın rahmet ettiği Zekeriya Aleyhisselam'dan başladık, anlattık. ile 59. ayet ile birlikte bambaşka bir sayfa açıldı. Allah subhanehu ve teala inkarcıların inkar sebeplerini söyledi ve arkasında onlara ne yaptı? Tek tek cevaplar verdi, tek tek reddiyeler verdi. Onların ele aldığı her iddiayı, onların ortaya attığı her bir iddiayı Allah subhanehu ve teala Birebir cevapladı. Özellikle 13. dersi, 14. ders olması lazım. Son iki ders. Yani bundan önceki iki dersi. Özellikle nasihat ediyorum dinlemenizi. Ben dinledim. Oldukça hoş, güzel noktalara değinmişiz. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينِ ثُمْ وَلَنُحْتِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيَّا اِلَى Ne yaptık? Orada... Yani bir önceki dersimizde bu ayeti okuduk. Buradan devam edeceğiz dedik. Bu ayetle ilgili birkaç bir şey söyledik. Rabbike senin Rabbini yemin olsun. Rabbike sonundaki kel harfi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şanını yüceltmektir. O göklerin ve yerin Rabbi olan var ya senin Rabbindir. Senin Rabbindir. Allah subhanehu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ubudiyetini kabul etmiş ki senin Rabbin diyor. Evet. Aynı ifade hatırladığım kadarıyla Musa Aleyhisselam ile Harun Aleyhisselam içinde geçmesi lazım. Fe ve rabbike rabbine yemin olsun ki üç yerde geçiyor dedik burayı söyledik. Le nahşurannahu. Biz sizin hepinizi onların hepsini haşredeceğiz. Bir araya toplayacağız. Biz hepsini hepinizi onların hepsini bir araya toplayacağız. Çok büyük bir tehdittir. Yani Allah Subhanahu ve Teala Mekke'de Mekke döneminde Zayıf bir avuç Müslümanlara destek çıkıyor burada. Mekke döneminde o zayıf o bir avuç Müslümanlar. Mekke döneminde zayıf bir avuç Müslümanlara karşı işkence eden, onlara karşı böbürlenen, onlara karşı istikbar, büyüklük gösteren, kibirlenen kimselere diyor ki biz onları toplayacağız. Biz onları mutlaka huzurumuza toplayacağız, haşredeceğiz. Bu ve bundan sonraki bölümler arkadaşlar önce şunu söyleyeyim ben size. Birinci esasımız Kur'an'ı anlamak için bizim en önemli birinci esasımız davet sahasının içinde olmadığınız sürece Kur'an'ı anlamanız mümkün değildir. Davet sahası içinde olmadığınız sürece Kur'an'ı anlamanız mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim bir hayatın içerisinde nazil olmuştur. Yaşanılan hayat vardır. O hayatın içerisinde Kur'an-ı Kerim'de olmuştur nazil olmuştur. O hayatın içinde olmadığınız sürece Kur'an-ı Kerim'in Mekki surelerini anlamanız hemen hemen hiç mümkün değildir. Medeni surelerden ise Enfal suresi gibi, Tebük suresi gibi, Muhammed suresi gibi, Fetih suresi gibi, Haşr suresi gibi, bizzat pratik hadselerden bahseden surelerde cihat ortamında olmadığınız sürece onları anlamanız da mümkün değildir. 2011-2012 yıllarında Suriye'ye gittiğim zaman or, burada bir hocayla şunu istişare istişare değil de şunu söylemiştim burada bir hoca kardeşe. Yani buradan Müslümanları 8-10 er kişilere grup halinde oraya götüreceksin. Orada sadece oturacaklar ve cihad ayetlerini okuyacaksın. O zaman anlarlar. Yani bu zamana kadar tefsir ettiğim veya tefsirini dinlediğim ayetleri o ortamın o ortam içerisinde bambaşka manaları olduğunu ben görüyordum. Aynı şekilde davet ortamında da davet cihadının Bulunduğu bir ortamda da bu cihada bizzat katılmayan, bu faaliyetlerin içerisinde bizzat yer almayan, bu davet menhecinde bizzat yürümeyen insanların bu ayetleri anlaması mümkün değil. Biz onları haşredeceğiz. Sen anlayamazsın bunu davet ortamında değilsin. Ama davet ortamındaysan, insanlara geceye gündüz Allah'ın dinini anlatıyorsan, onlar senden yüz çeviriyorlarsa, seni küçük görüyorlarsa, seni tahkir ediyorlarsa, bir taraftan istikbar güçleri seni tehdit ediyorsa... Bir taraftan işkenceyle, bir taraftan zindanla, bir taraftan sürülmekle tehdit ediliyorsan, bir taraftan annem baban senden yüz çeviriyorsa, kendini zayıf hissettiğin anda ayet geliyor. Biz onları tek tek toplayacağız, hepsini toplayacağız. Ne kadar ee, kalbe şifa bir, göğse şifa bir ayet değil mi? Üzülme, onların bugün böyle yapmasını hiç umursama. Sen yolunda devam et, ben onları toplayacağım ve şeytanı şeytanlarıyla beraber toplayacak. Vav burada geçen hafta söylemiştik, geçen bir önceki dersimizde söylemiştik. Eee atıf vavı ise biz onları da toplayacağız, şeytanları da toplayacağız. Ma manasında olursa şeytanlarıyla beraber onları toplayacağız. İkinci görüş daha tercih şayan görüş. Ee, Hasan El Basri diyor ki her bir kafir yanındaki şeytanıyla beraber zincirlenecek, ateş öyle sürülenecek, sürüklenecek. Şimdi bu ayetleri okuyorsun değil mi? Artık yüzünde bir gülümseme geliyor. Hayıflanma yok, yenildik yok, onlar daha güçlü yok. İlahi nihayetinde en sonunda Allah subhanehu ve teala onları şeytanlarıyla beraber zincirleyip haşır meydanına getirecektir. Hepsini ne yapacaktır? Tek tek toplayacaktır. Bu veya buna benzer ayetler bir tarafta müminlerin kalbine şifadır arkadaşlar. Ayette diyor ya biz sana indirdiğimiz bu Kur'an'da müminlerin kalbine şifa olan şeyleri indiriyoruz diye işte şifa olan bunlardır. Asıl şifa budur yani. Düşününsene ezilmişin, iteklenmişin, kötülenmişin, horlanmışın, hakir görülmüşün, tehdit edilmişin, yoldan çıkarılmışın, alınmışın, hiçbir şey yapamıyorsun, herkes senden yüz çevirmiş. Ve ayet iniyor. Biz onları şeytanlarıyla beraber haşredeceğiz. Arkadaşlar, şeytanlarıyla beraber haşredilmesi, ben Kur'an-ı Kerim'de şeytan, şeyattın geçiyor, şeytan kelimesinin cemisi. Şeyattın geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de baktığım zaman, ins ve cin her türlü şeytana kapsayan bir ifadedir bu. Allah subhanehu ve tellel onları şeytanlarıyla beraber toplayacak. Çünkü onlar... Yapmış oldukları İslam'a karşı kötülüklerin tamamını tek başlarına yapmadılar. Şeytanlarıyla beraber yaptılar. Şeytanlarıyla beraber yaptılar. İşte geçen hafta ya da daha doğrusu bir önceki hafta devam edeceğimiz konu burasıydı. Ayetin devamını okuyalım sonra buradan devam edelim. <gülüyor> Onları yürüyerek getirmeyeceğiz. Dizleri üstünde getireceğiz. Oraya sürükleye sürükleye diz çökmüş bir halde. Bu zilletin en alt seviyesidir arkadaşlar. Bir insanı hakir görmenin, bir insanı tahkir etmenin en alt seviyesidir. Onlar dünyada müstekbirleştiler. Onlar dünyada vestekberustikbara kibirlendikçe kibirlendiler. Onlar dünyada Müslümanları küçük gördüler. Ancak dünya hayatı işte başı belli, sonu belli olan bir hayattır. Asıl hayat nedir? Ahiret hayatıdır. Ebedi olan bir hayattır. İşte asıl hayatta onlar Rahman'ın huzurunda ve diğer bütün müminlerin bu sahnede herkes var arkadaşlar. Bu sahnede Allah subhanehu ve teala var. Bu sahnede melekler var. Bu sahnede kafirler var. Bu sahnede aynı zamanda biraz sonra gelecek mü müminler de var. Allah subhanehu ve teala onları müminlerin karşısında zelilliğin hakirliğin en aşağı seviyesine düşürüyor. Dizleri üstüne çökmüş ayakta da değil. Dizleri üstüne çökmüş bir şekilde elleri şeytanlarıyla beraber bağlanmış bir şekilde ne yaptılar? Allah subhanahu ve teala Havle cehenneme, cehennemin etrafına havl, etraf demek. Hani Türkçede havlu diyoruz ya biz. Çevre demektir. Havle cehenneme cehennemin çevresine ne yapacağız? Onları dizüstü çökmüş bir şekilde sıralayacağız. Oraya getireceğiz. Bu tahkirin en aşağısıdır. İşte bütün bu ayetler müminlerin kalbine birer şifadır. Müminler bu ayetleri defalarca ama defalarca okumalı. Bunun neticesinde karşısındaki güçlerin aslında hiçbir güçlerinin olmadığı, bugünün tağrıtlarının hiçbir gücün olmadığı, İslam'a karşı çıkan egemen güçlerin, cahiliye güçlerinin aslında güç sahibi olmadıkları, onların ilah nihayetinde aşağılanmış, hor bir şekilde toplanmış, ve diz üstü çökmüş bir şekilde cehennemin etrafında tek tek böyle sıralanacaklarını bilmesi müminin kalbine bir huzur, müminin kalbine onlardan yana bir korkusuzluk, müminin kalbine bir cesaret vermektedir. Bu veya buna benzer ayetleri Kur'an'ı defalarca okuyun, sadece bir ayet üzerine defalarca tefekkür edin. Günümüzün en büyük problemi geçen Ramazan dersinde de başladı, anlattım ben. Ee, tevhid ehlinin en büyük problemi özellikle 2011'den sonra 2010'dan 2011'den bu olayın neyle başladığını anlatmayacağım ben kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. 2011'den sonra tevhid ehlinin içerisinde irtidat tağutlardan korkmakla başladı. Allah'tan çok tağutlardan korkuldu. Ona göre menheçler edinildi. Ona göre duruşlar sergilendi. İlk irtidat. 2010 2011 yılları arasında hangisinde hatırlamıyorum tağutlarla yüzleşildiğinde sarih küfür kelimelerinin söylenmesiyle başlandı. Bu fıkhen caiz midir değil midir meselesinden ziyade korku tağutlardan Allah'tan çok tağutlardan korkmak Allah'tan çok tağutlardan korkmak kişileri bu seviyeye getirdi. Sonra bu fiil yapıldı. Allah subhanehu ve teala kötülük yaptığın zaman hata yaptığın zaman hata yapabilirsin bunda problem değil her türlü hata yapabilirsin tövbe et, tövbe et Allah subhanehu ve teala bizi emrederken tövbe edilmedi ne edildi yapılan irtidat delillerle savunulmaya çalışıldı delillerle deliller getirildi daha sonra bu menheç halini aldı tağutlarla yüz yüze girenler ben daha önce de birkaç dersimde söylemiştim Sabah taoğlar onları mümin olarak aldı. Onlar birkaç gün sonra evlerine mürtet olarak geri döndüler. Operasyonların çoğunda bu böyle oldu. 2015 yılında geniş çaplı bir operasyon olmuştu. Ee, avukatlar Konya'da. Biz o zaman Ankara'da yatıyorduk. Avukatlar 34 kişilik emniyet ifadelerini bize getirmişlerdi. Hocam şunlara bir bakın Allah aşkına diye. 34 kişiden birkaç kişi Müslüman olarak e, oradan ayrılabilmişti. Evet, benim bu sözlerim ağır gelebilir. Sizler bunu ağır görebilirsiniz. Başkaları benim bu sözlerime ilmi cevaplar vermeye çalışabilir. Bunlar pek de beni ilgilendirmiyor. Ben küfür kelimesinin hiçbir ikrah hali olmaksızın söylenmesini mürtetlik kabul ediyorum. Ben bunun menheçlik, bunun menheç ilan etmeyi, buna göre hareket etmeyi Buna göre adımlar atmayı ise küfrün üzerinde bir küfür, irtidadın üzerinde bir irtidat, sapkınlığın üzerinde bir sapkınlık olarak addediyorum. Bu benim itikadım. Ben buna böyle inanıyorum. Daha sonra neler oldu? Daha sonra artık unutmayın, İslam'da bir yerde delik açtığınız zaman o delik büyür, gider. Hiç unutmayın. En ufak bir taviz İslam elbisesinde en ufak bir taviz küçücük bir delik. Bir müddet sonra kocaman delik olur. Artık insanlar ne yapmaya başladı? İtirafçılar. Ayrı bir müessese türedi. Sistem de bunu çok iyi kullandı. Sistem de bunu, yani bizim burada açtığımız deliği çok güzel fark ettiler. Hemen başladılar. Bak işte böyle böyle deliller var. Elde işte deliller böyle. Yatacağın yıl, yedi yıl, sekiz yıl, on yıl. Bize biraz bilgi ver, yardımcı ol. Biz bunu söyleyeceğiz. Savcıya mutlaka söyleyeceğiz, mahkeme heyetine bunu bildireceğiz. Zaten onlar senin bize yardımcı olduğunu görünce ceza önecek, indirdiler de iki yıl, iki buçuk yıl. Allah'tan çok tavuk'tan korkanlara mutlaka dünyada tavuklar ödül verdi, mutlaka verdi. Ve günümüze kadar geldik. Günümüzde şu an cezaevinde yatan birçok Müslüman, birçok Müslüman sadece ama sadece Iftiri, itirafçıların iftiralar yüzünden yatmaktadır. İtirafçıların itirafları. Bir bölgede geçenlerde yine elimize geldi. Arkadaşlar çok ağır ceza aldılar. Doğu'da bir bölgede. İçlerinden bir tane itirafçı. Yani anlattı da hiçbir şey yok normalde. Ama heyet onu kabul ediyor. Senin içinden bir adam çıkmış. Biz bunları bunları yaptık. Şunları şunları yaptık diye abarta abarta anlatmış. Herkes ceza alıyor. Peki bunun sebebi nedir? İşte bu ayetleri anlamamaktır. Bunun sebebi batıl güçleri gözünde büyütmek, hükmün onlara ait olduğunu zannetmek, onların bir gücünü ve bir kuvvetinin olduğunu zannetmektir. Halbuki onların bir gücü yoktur, onların bir kuvveti yoktur. Onlar ila nihayetinde Allah'ın huzurunda diz üstü çekmiş, diz üstü çökmüş, hakir ve zelil bir şekilde cehennemin etrafında sıralanacaklardır. Sen sadece bu sahneye iman edersen, sadece önüne baktığın zaman bu sahneyi görürsen Tağutlarla karşı karşıya geldiğin zaman, mahkemeye çıktığın zaman, bir yerde sana sıkıştırdıkları zaman onlara bakıp onları dizüstü cehennemin etrafında sırlanmış bir şekilde görürsen hiç onlardan korkar mısın ki? Onların gücü ne ki? Onların gücü olsaydı Allah'ın huzurunda baş kaldırabilirlerdi. Onların gücü olsaydı Allah'ın huzurunda bir şey söyleyebilirlerdi. Haydi şimdi söylesinler. Şu an güç onlarda tamam şu an bir şey söyleyebiliyorlar. Ancak onların gücü şu an sadece mahdut hudutlu. Bundan dolayı benim son zamanlarda birer bir oturumlarda veya nasihatlerde veya gittiğim illerde veya yaptığım bütün derslerde üzerine tek durdum, durmaya çalıştım ve bundan sonra hep duracağım konuşu olacak. Müminseniz Allah'tan korkun. Walat khafun nah walat in kuntum müminin. Müminseniz Allah'tan korkun, onlardan korkmayın. Allah subhane ve teala tağutlardan korku ile imanın bir kalpte olamayacağını beyan ediyor. Bir ayetteki küfür lafzına, bir ayetteki zalim lafzına, bir ayetteki cehennemlik lafzına bakıp da kim böyle böyle böyle yaparsa kafir olur diyenler. Bak Allah subhane ve teala onlardan, müminsen onlardan korkma diyor. Mefhum muhalefe nedir? Onlardan korkuyorsa mümin değilsin demektir Bundan dolayı benim öncelikle kendi nefsime edeceğim en önemli nasihat bundan sonra, daha sonra sorumlu olduğum sizlere karşı edeceğim nasihat ve daha sonra üçüncü evrede de bütün müminlere edeceğim nasihat hep bu olacak. Sadece ama sadece Allah'tan kork. Peki bunu nasıl sağlayacağız? İşte bu ayetlerle. İşte bu ayetlerle. Bu ayetleri düşüneceksiniz. Bu ayetleri tefekkür edeceksiniz. Mesela bugün, bütün gün, hatta evinize gittiğiniz zaman sırtınızı, Yatağa verip başınızı yasınıza koyduğunuz zaman sadece bu sahneyi düşünün. Gözünüze günümüzün tağutlarını getirin. Onların polislerini, istihbarat güçlerini, çevir kuvvetlerini, hakimlerini, savcılarını, valilerini getirin. Ve onların dizüstü çökülü çökmüş, hakir bir şekilde, şeytanlarıyla beraber zincirlenmiş bir şekilde Allah'ın huzurunda, cehennemin etrafında nasıl hor, nasıl hakir kılındıklarına bir bakın. İşte bu sizin kalbinizden onlara karşı korkuyu tamamen kaldıracak. Ben de bu hale düşmeyeyim. Endişe taşıyacaksınız. Evet. Fe Rabbike lenahşurannahum ve'şeyatin onları şeytanlarıyla beraber biz ne yapacağız? Haşredeceğiz. Kardeşler batıl batıllığını hiçbir zaman tek başına hakim kılamaz. Daha doğrusu ortada bir hakimiyet varsa bu hakimiyet bu hakimiyet toplu bir çalışmanın neticesidir. İslam'ın hakim olması tek başına mümkün müdür. Elbette değildir. İslam'a hakim kılabilmek için bu dinin alimleri olmalıdır, bu dinin komutanları olmalıdır, bu dinin kadınları olmalıdır, bu dinin erkekleri olmalıdır. Bu dinin cömertleri olmalıdır. Bu dinin öne atılanlar olmalıdır. Tüm bunlardan müteşekkil bir yapı İslam'ı hakim kılar. Batılı hakim kılmak da ancak böyledir. Hiç kimse yani bundan yüz yıl önce Mustafa Kemal hilafeti yıkıp yerine laik bir devlet kurarken tek başına gelip de yapmadı bunu. Bunu tek başına yapmadı. Bunun... Destekleyen din adamları vardı, ordusu vardı, askeri vardı, halk tabanı vardı. Bir defa halk tabanı olmaksızın, şunu söyleyeyim, ne İslami yapı ne de gayri İslami yapı tabanı halk olmaksızın ayakta duramaz. Bir kitapta yazıyordu, çok da güzel bir kitaptı. Yani eğer ortada tağuttan bahsediyorsak Müslüman bir toplumdan bahsetmemiz mümkün değildir. Müslüman toplumun olduğu yerde tağut olmaz. Her tağut mutlaka bir avamı olması lazım, bir halk kitlesi. Bir tabanı olması lazım. O zeminde o tabanın üzerine ayaklarını koyar ve yükselir demişti. Yazıyordu kitapta. Böyle fikri bir kitaptı. Hadis İnkarcıların bir kitabı. Günümüz meselelerini ele alıyordu. Ve her bir meseleyi bu şekilde yani şu ayete göre bu küfürdür, bu ayete göre bu şirktir değil. Yani askerlik meselesine yani asker olmadan tağut olmaz. Tağutu tağut yapan odur. Bu ondan daha kafirdir. Şeklinde böyle aklı çıkarmak çok güzel bir şeydi. Şunu unutmayın. Tabanı olmayan hiçbir güç olmaz. Her gücün bir tabanı vardır. İslami bir yapının da tabanı vardır, halk tabanı. Batının da halk tabanı vardır. Hava hatta size biraz daha bir adım ilerisini söyleyeyim. Davet ve tebliğ çalışmasının altında yatan zahiri etken, batını etkeni kastetmiyorum. Zahiri etken de o tabanı oluşturabilmektir. Mekke'de 13 yıl boyunca o tabanı oluşturabilme mücadelesi verilmiştir. Nuh Aleyhisselam 950 sene o tabanı oluşturabilme mücadelesi vermiştir. Musa Aleyhisselam o tabanı almak istemiş. Firavun o tabanı vermek istememiş. Firavun o tabanı yani halk tabanını vermek istememiş. E, taban Musa Aleyhisselam'ı tercih etmiş. Bir gece gizli gizli taban kaçmıştır. Tabanın kaçmasıyla Firavun onların peşine gitmiş. Artık taban çöktüğü için Firavun rezil olmuş yerle bir olmuştur. Bundan dolayı birinci maddemiz şudur burada söyleyeceğimiz. Onları şeytanlarıyla beraber haşredeceğiz. Çünkü onlar dünyada da şeytanlarıyla beraber bu batırı yıkam ettiler. Onların bu batırı yıkam etmesinin sebebi, onların bu zulüm sistemini ayakta tutmasının sebebi, kaim kılmasının e, gerek sebebi demeyelim, ne diyelim, İmkanı ancak o şeytanlarla beraber oldu. Bundan dolayı onlar dünyadayken beraber olduklarından dolayı ahirette de Allah ve onları beraber kılmadı. Ayrı kılmadı. Şimdi okuyoruz ayetleri. "Uhşurul <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zalimleri haşretin. "Ve ezvacuhum." Ve onların zevcelerini de zevç eşlemektedir. Bir şeyin parçasına eşlenir. Bak Allah Subhanahu zalimlerle zevcelerini hanımlarlık değil hanımları kastedilmiyor yanlış anlamayın. Yani zalimin zevcesi de cehenneme mi girecek hocam falan diye soru sormayın bana. Zalimlerle zevcelerini yani onların eşlerini onlara eşlik yapan, onlara destek olanları hiçbir şekilde ayırmamıştır. ma <gülüyor> Allah'tan başka taptıklarını hep bir araya toplayın. Diyor ki Bugün niye yardımlaşmıyorsunuz? Hani birbirinize niye yardım etmiyorsunuz siz bugün? Siz dünyadayken bu zulüm sistemini zalimler var. Zalimler ne yaptılar? Zulmettiler. Bir zulüm sistemi kurdular. Bir batıl sistem kurdular. Bunu yaparken dünyada birbirlerine yardım ediyorlardı, yardımlaşıyorlardı. Dünyada ne yapıyorlardı? Yardımlaşıyorlardı. Ama işte orada bütün bağlar kesiliyor. Belkumul yevme müsteslimûn. İşte bugün onlar teslim oldular. Ve akbele ba'duhum ala ba'dı yetesâ'lûn. Birbirlerine dönüp sormaya başladılar. Ve işte biz sizin yüzünüzden kaldık. Qâlu innekum kuntum te'tunana anil yemin. Taban diyor ki, siz bize sağdan geldiniz diyor. Siz bize kandırdınız. Ekonominizi düzelteceğiz dediniz, kandırdınız. Başörtüsü problemini çözeceğiz dediniz, kandırdınız. İslami hassasiyetleri tekrar e, önemseyeceğiz dediniz, kandırdınız biz size rahat ve refah bir hayat vereceğiz dediniz, kandırdınız biz sizin dininizi en sağlıklı, en güzel şekilde yaşamanıza vesile olacağız imkan tanıyacağız dediniz bizi kandırdınız <gülüyor> siz bize sağdan yaklaştınız yani hak suretinde göründünüz Hak ehlinmiş gibi göründünüz. Hayır, siz zaten iman etmeye, iman eden bir topluluk değildiniz ki diye ayetler devam eder. Dikkat edin Allah subhane ve teala. Zalimleri şeytanlarıyla beraber, zalimleri yardımcılarıyla beraber, tağutları tabanlarıyla beraber ne yapmıştır? O gün haşredecektir, o gün haşretmiştir. O halde kardeşler, bir... Kesinlikle ama kesinlikle bir kelime dahi olsa zalimlere meyletmeyeceksiniz. Kesinlikle ama kesinlikle bir kelime dahi olsa zalimlere yardımda bulunmayacaksınız. Bir bakış, bir oturuş, bir düşünüş, bir yani hiçbir şekilde zalimlere hiçbir şekilde meyletmeyeceksiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hud kardeşleri beni ihtiyarlattı. Rivayet edilmiştir. Rivayetlere göre, müfessirlerin söylediklerine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ihtiyarlatan, ihtiyarlatan ayetlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, ağır gelen ayetlerden bir tanesi وَلَا تَرْكَنُوا اِلَا لَّذِنَا ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ Zalimlere sakın meyletmeyin, size ateş dokunur. Rukun hafifçe meyletmektir. Ona destek olmak değildir. Ona yardım etmek değildir. Onun orada olmasının vesilesi olmak değildir. Hafif bir meyildir. Hafif bir meyildir. Razi demiştir ki zalimlere karşı çok hafif bir meyil dahi çok hafif bir meyil dahi ateşin dokunmasına sebep oluyorsa, kurtu bir de olabilir tam hatırlamıyorum. Ateşin dokunmasına sebep oluyorsa bizzat zalim olmak, bizzat zalime yardım etmek bizzat zalimin zulmünü sürdürmesi için destekçi olmak nelere mal olur? Kim bilir demiştir. ثُمَّ <gülüyor> anne. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُ عَلَى الرَّحْمَانِ اَطِيَّا Sonra biz sonra onlardan e, Rahman'a karşı en cesaretli olan Rahman'a karşı en cesur olan Rahman'a karşı en inatçı olan Rahman'a karşı en, olan, Rahmana karşı en günahkar olanları çekip tek tek sıyracağız. Kıyamet gününde arkadaşlar kıyamet gününde Allah Subhanehu ve Teala insanları günahlarına göre, küfürlerine göre, şirklerine göre, zulümlerine göre ayrı ayrı sıralamaya koyacaktır. En önde en zalimler olacaktır. En önde en mütekebbirler olacaktır. En önde en kibirliler, Allah'a karşı en çok asi olanlar olacak. Allah Subhanehu ve Teala sahneyi düşünün arkadaşlar. Bir defa Seyyid Uktup'tan bu bölümü okumanızı nasihat ederim. Kur'an'daki tasvir müthiş bir tasvir var burada. Bir defa tekit üstüne tekit var. Tekit üstüne tekit. Yani bu tekit mümine şunu bildiriyor. Bunların olacağından hiç kuşkun olmasın ve kalbin rahat olsun. Zalimlere ve kafirlere şunu bildiriyor. Bunlar başınıza gelecek. Ölmeden önce tövbe te edin. Bunlar kesinlikle sizin başınıza gelecek. Allah Subhanahu ve Teala o kalabalığın içerisinden en zalim olanlar öne çıkartacak sonra ikinci sırada zalim olanları sonra üçüncü sırada zalim olanları böyle tek tek sıralayacaktır. Sümme le nahnu alimu billezenehum aula sonra biz her sonra biz o cehenneme yaslanmaya, o cehenneme kardeş olmaya, o cehenneme girmeye diyelim layık olanların, en çok layık olanların kim olduğunu en iyi biz biliriz. وَاِمْ مِنْكُمْ اِلّٰى وَارِدُحَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيَّا مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلّٰى مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلّٰى وَهُوَ وَارِدُحَا Ayetin orjinal yani Arapça ifadeye göre olması gereken ifade böyledir ama ızmar vardır. Ee, çok belli bir ifadedir bu. Ben buranın üzerine durmak istemiyorum ama Arapça bilenler bu ifadenin üzerine biraz dursunlar. Çünkü çok belli bir ifadedir bu. Sizden oraya vurud etmeyecek hiç kimse yoktur. Herkes gidecek. Hepimiz orayı göreceğiz. Hepimiz oradan bir şekilde yolumuz oraya uğrayacak. Bu ayetle ilgili birçok teknik mesele var. Onları hızlı bir şekilde geçireceğim, hızlı bir şekilde anlatacağım. Ama bu ayetle ilgili söylememiz gerekeni en başta söyleyelim. Hepimiz oraya uğrayacağız. Girecek miyiz, kalacak mıyız, orada duracak mıyız, ateş bize dokunacak mı, dokunmayacak mı tartışmalarına? Hiç girmeden Yapmanız gereken oradan kurtulmanın yollarını arayın. وَاِمْ مِنْكُمْ illa وَارِدُحَا كَانَ ala رَبِّكَ حَتْمَا مَقْدِيَا Kesin bir hükümdür. Bu kesin hükümdür. Bu kesin gerçekleşecek. Ayetin teknik konularına dalmaksızın benim size nasihatim ki sahabede, e amcamın oğlu demiştir. Hepimiz oraya uğrayacağız da sen oradan kurtulmanın yollarına bak. Sahabeden veya tabinden şu veya şuna benzer rivayetler çok getirilmiştir. Sen cehenneme uğrayacağına dair bir haber aldın mı? Aldın. Oradan kurtulup cennete gideceğine dair bir haber aldın mı? Hayır. O halde senin derdin bu olsun. Hala nasıl gülebiliyorsun demiştir. Hala nasıl gülebiliyorsun? Hala nasıl mutlu, refah yaşayabiliyorsun? Hala nasıl hiçbir derdin yokmuş gibi? Bak Allah subhanehu ve teala Ve minkum sizden diyor. Bak bu ayet bize iniyor. Şu an bize sesleniyor. Sizin hepiniz tek tek tek tek tek tek oraya gireceksiniz. Kesinlikle içinizden hiç kimse girmeyecek değildir. Herkes oraya girecek. وَاِمْ minkum illa variduha Oraya mutlaka vürud edecek. Arkadaşlar isterseniz cennete gidelim. İsterseniz ebedi cennet, cennetlerde kalalım. İsterseniz hiçbir zaman, hiçbir zaman cehennemi görmeyecek dahi olsak bu azabın yanından mutlaka geçeceğiz. O korkuyu yaşayacağız. Oraya düşebilir miyiz? İnsanlarla beraber, diğer haşrolunan kâfirlerle beraber biz o korku yaşanacak. O gün o korkuyu yaşamamak adına işte bugün o korku yaşayan ve ona göre amel edenler, edenler işte o gün kurtulacaktır. İşte o gün kurtulacaktır. Bazı alimler burada ifadenin, önce şunu söyleyelim ayet وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُحَا كَانِ عَلَى رَبِّكَ حَتْبًا مَقْدِيَّا Şimdi bu metnin, bu ayetin üst tarafına baktığımız zaman burası kesinlikle kafirlerle ilgilidir değil mi? Üst tarafına baktığımız zaman. Çünkü üstüne bakıyoruz ayetin. فَوَا رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّوْا Biz o kafirleri şeytanlarıyla beraber toplayacağız. Onları dizüstü bir şekilde, hor ve hakir bir şekilde cehennemin etrafına sıralayacağız. Onlardan en zalim, en kafir, en inatçı olanları öne çıkartacağız. Sizden oraya girmeyecek hiç kimse yoktur derken kimden bahsediyor? Kafirlerden bahsediyor. Bir sonraki ayete baktığınız zaman takva sahiplerini kurtaracağız müminlerden bahsediyor. Öyle değil mi? Ayetin başı kimden bahsediyor? Kafirlerden. Ayetin başı demeyelim. Ayetin önü. Arkası ise müminlerine dahil olduğu bütün insanlardan bahsediyor. Ve vurut kelimesindeki bazı incelikler, işte burada alimler farklı farklı görüşler sunmuşlar. Bir grup alim demiş ki bu ayet kesinlikle Kesinlikle neden bahsediyor? Kafirlerden bahsediyor. Hiçbir şekilde müminlerden bahsetmiyor demişler. Bakın bunu derken neye dayanmışlar? Yine metnin dışında bir bağlama. Çünkü birçok ayette Kur'an-ı Kerim ne diyor? O gün size korku yoktur. Ve şimdi ben her ne kadar mümin olursam olayım. Kafirlerle beraber cehennemin etrafına götürüldük. İçinden de geçirileceğiz. Korku duymaz mıyım? Korku duyarım değil mi? E ayette diyor ki o gün onlara korku yoktur diyor. Ha, demek ki burada müminlerden bahsetmiyor. Bir grup alim böyle görüş beyan etmiş. Burada dikkat etmeniz gereken husus kardeşler. Burada dikkat etmeniz gereken husus. Bakın alimler bu görüşü ortaya atarken bu ayetin içinden çıkarmadılar bunu. Nereden çıkardılar? Metnin içinden çıkarmadılar. Metnin dışından çıkardılar bunu. Biraz önceki konuyla ilgili söylüyorum. Yani bir şeyi anlamaya çalışırken sadece orada gördüğünüzü anlamaya çalışmayın. Onun dışında, dış bağlamında arayın. Bakın bu alimler hayır. Burada bahsedilen kafirlerdir. E nereden çıkardın? Ayette böyle bir şey var mı? Sizden diyor, onlardan demiyor, minhum demiyor, minkum diyor. E ama bak metnin dışında yani başka başka ayette de ne diyor? Onlara okun, o gün şey yoktur. E, korku yoktur. E, bu böyle bir halden korkmaz mı insan? Cehenneme gireceksin ya hadi orada kalıverirsen. Allah seni oradan çekip çıkarmazsa. Ne bileyim yani arada karışır gidersem bir şey olursa o korku elbette olur. Alimler böyle demiş. Bu alimlere şöyle itiraz getirilmiş. Minküm diyor sizden diyor ama olsun demiş alimler bunda problem yoktur. Zamirlerin değişmesi Kur'an'da çok vardır mesela. İnsan suresinde İnne hâzâ kâne lekum cezâen. Bu sizin cezanız yani sizin mükafatınızdır. Ve kana meşkura ve bu sizin çalışmanızın karşılığıdır ve saqahum rabbum. Rabbi onlar. Bak zamir değişti. Zamir ne yaptı? Değişti. Anlaşılır bir şekilde anlatayım. Allah Subhanahu ve Teala hitap ederken bu sizin yaptığınızın karşılığıdır. Bu sizin mükafatınızdır. Rableri onlara ve saqahum rabbum şarabı tertemiz bir şarap verecektir. Bak sizden onlara döndü. Böyle zamirlerin bir yerden bir yere dönmesi oldukça nedir? Ee, Arapça da meşhurdur, Kur'an'da meşhurdur. Burada zamirin siz demesi önemli değil demiş birinci grup. Cumhurilema ise demiş ki, burada kast edilen mümin ve kafir ayırt etmek için tüm insanlar demiş. Mümin ve kafir ayırt etmek için nedir? Tüm insanlardır. Burada Allah teala kıyamet gününde mümin demek sizin, kafir demek sizin bu sahneyi herkese yaşatacak. Herkes bu sahnede yer alacak. Cehenneme herkes girecek demişler. Böyle söyleyen alimler iki görüş belirtmişler. Bunlar da kendi arasında ikiye ayrılmışlar. Vurut kelimesi bizzat içine girmektir. Veya vurut kelimesi içine girmek değil, etrafında dolaşmak, kenarından geçmek, kenarından veya ortasından geçmektir gibi görüşler getirmişler. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman... Vurut kelimesi umumiyetle bizzat içine girmek şeklinde, geçmektedir. İnnekum ve mâ te'abudune min du'nillâye hesabu cehennem. Siz de Allah'tan başka taptıklarınızla cehennemin odunuzsunuz. Entüm lehâ vâridûn. Siz oraya gireceksiniz. Vurut kelimesi geçiyor bak. Etrafından geçmek değil. Vurut kelimesi geçiyor. Ve nesûkul ile ila cehenneme virda. Biz cehenneme mücrimleri böyle sürükleyerek getireceğiz yaktop kavmehu yevmel kıyameti firavun o gün e, kavminin kavmin önünde olacak fe evraduhun nar onları ateşin içine sokacaktır. Ateşin içine girdirecektir diyor. Ve hasıl kelam arkadaşlar. Nafi İbn Ömer'in azatlı kölesi İbn e, Abbas'ın azatlı kölesidir. Ben İbn Ömer'in diyebiliyorum ama burada İbn Abbas'ın geçiyor. Bilmiyorum yanlış biliyor olabilirim. Ayı yandan bağlarmış işte, nez çalışması için. Ayağından bağlarmış. Dersi bırakıp da gitmesin diye. O da bağlı bir şekilde ders çalışırmış. Ama işte bağlına bağlına bir Nafi çıkmış ortaya. Ben İbn Ömer'in biliyordum? Burada İbn Abbas oluyor. Ya. Nafi bu ayeti İbn Abbas'a soruyor. Sen ve ben ona gireceğiz diyor. Sen asıl aziz ve celil olan Allah'ın bizi oradan çıkarıp çıkarmayacağını düşün. Girecek miyiz? Girmeyecek miyiz? Vurut edecek miyiz? Vurut kenarından mı geçmek? Ortasından mı geçmek? Bunlara pek takılma sen. Sen asıl Allah bizi oradan kurtaracak mı, kurtarmayacak mı? Sen asıl buna bak demişti. Abdullah İbni Revaha bu ayeti okur ve şöyle ağlardı. Oraya uğrayacağımın haberi bana geldi ama oradan kurtaracağımın haberi bana gelmedi. Ben nasıl ağlamayım ki? Oraya gideceğiz. Cehenneme uğrayacağız. Cehennemden içine gireceğiz. Ama oradan çıkacağımın haberi gelmedi bana. Ben nasıl ağlamayım ki? Hasan el Basri şöyle anlatır. Bir adam kardeşine Ey kardeşim, cehenneme uğrayacağının haberi sana geldi mi diye sorar. Adam evet diye cevap verince oradan kurtulacağının haberi sana geldi mi diye sorar. Adam hayır deyince o halde hala niye gülüyorsun der. Cehenneme gideceğine dair kesin haber geldi, hatta tekitli geldi ve kana ala rabbike hatm-ı ya, Öyle değil mi? Rabbin bunu kesin üzerine aldı. Bu kesinleşmiş bir hükümdür, değiştirilmesi mümkün olmayan bir hükümdür. Bu hüküm sana geldi. Cehenneme gireceksin. Peki oradan kurtuluş haberin geldi mi? Hayır, o zaman bu gülme nedir diyor? Thummanun adillazine taqo, sonra takva sahiplerini Biz oradan kurtaracağız ve nazaru zalimin fi hadisiyah. O zalimleri diz çökmüş bir halde orada bırakacağız. İşte orada bırakacağız. Ayetin bu kısmı nedir? Ayetin bu kısmı oraya mü'min kafir demek sizin. Hepimizin geleceğini söylüyor, gösteriyor. Bundan amaç şu olabilir arkadaşlar. Yani bunun hikmetine dair birçok söz söylenmiş, birçok şey söylenebilir de. Mesela ne olabilir? Allah subhanehu teala dünyada gerçekten ama gerçekten büyük sıkıntılar çekti müminler. Müminler dünyada büyük fedakarlıklar gösterdiler. Müminler dünyada büyük bedeller ödediler. Bunun karşılığında zalimler onlara çok zulmettiler. Zalimlerin başlarına geleni bizzat görsünler diye Allah subhanehu teala Müminleri orada bulunduruyor olabilir. Bir hikmet olabilir. Müminler nasıl bir azaptan kurtulduklarını görsünler, cennetin kıymetini daha iyi bilsinler. Cenneti daha iyi tanısınlar diye olabilir. Başka başka sebepler de olabilir. Ama gerçek olan şudur ki Allah takva sahiplerini oradan kurtaracaktır. Oradan ne yapacaktır? Kurtaracaktır. Bu ayette bahsedilen takvadan kasıt nedir? Şevvet. Mekki surelerin tamamında aşağı yukarı takva şirkten korunan kimseye verilir. Mesela Nuh Aleyhisselam, Takva sahibi olmaz mısınız diyor değil mi kavmine? Yani bizim anladığımız takva nedir işte? Züld sahibi olmak, ihlas sahibi olmak, namazını güzel kılmak, muamelatını güzel yapmak filan tamam bu takvatır. Yani Allah korkusundan dolayı amellerine dikkat etmektir. Evet bu takvadır ama bu takvanın ikinci mertebesidir. Takvanın birinci mertebesi nedir? Şirkten beri olmaktır. Mutlaki şirkten beri olan kişidir birinci mertebede. E hocam sen takvaya bu manayı veriyorsun da biz bu zamana kadar böyle hiç duymadık o sizin suçunuz benim değil. Duymadıysanız siz suçlusunuz ben değil. Bak i̇bn Cevzi demiş ki bu ayetin burada mutlakilerden murat şirkten saknanlardır. Zalimlerden murat ise kafirlerdir demiş. şimdi Cevzi demiş i̇bn Ceviz'den başka da daha çok yani ben bunu uzun uzun anlatırım. Takva ayetlerinde bir peygamber kavmini takvaya davet ediyorsa orada davet edilen şey şirkten beri olmaktır. Biz şirki terk etmiş, şirkten beri olanları oradan kurtaracağız. Ve nezeru zalimine zalimleri ise orada diz çökmüş bir halde bırakacağız diyor. Evet. Devam ediyoruz. Ve iza tutla aleyhim ayatuna 3-5 ayet önce de iza tutla aleyhim ayatul rahman geçmişti değil mi? Çok önemli bir nokta bak burası. Bir ayet önünü, birkaç ayet, 3-5 ayet sonra ve iza tutla aleyhim ayatuna bayyinatin. Onlara ayetlerimiz, apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman. 3-5 ayet önce de Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman, iki fırka, iki topluluk, iki kesim, iki camia, bir tarafta birilerine Allah'ın ayetlerini okuyorsun, diğer tarafta diğerlerine Allah'ın ayetlerini okuyorsun. Bunlara Allah'ın ayetlerini okuduğun zaman, secde ağlayarak, secdeye kapanıyorlar. Bunlara Allah'ın ayetlerini okuduğun zaman, istikbar, kibirleniyorlar, kibirlendikçe büyükleniyorlar. İşte Meryem suresinde iki sahne var diyoruz ya, bu ayetle iki sahne o kadar net, o kadar belli bir şekilde karşımıza çıkıyor ki, bu ayetle iki sahne o kadar net karşımıza çıkıyor ki, bir tarafta Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, her succede ve bukiyye ağlayarak secdeye kapananlar, bir tarafta ve kâlellezîne keferû diye başlayan, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, Allah'ın ayetlerine karşı büyüklenen, Allah'ın ayetlerine karşı bir şey çıkartan, bir şeyler söyleyen Arkadaşlar tekrar aynı konuya geliyorum. Hep aynı konuların üzerinde duracağım. Biz içinde yaşadığımız toplum işte bundan dolayı tekfir ediyoruz. İçinde yaşadığımız toplum büyük şirk koşuyor Allah'a. Onların Allah'a büyük şirk koşması bu sebepten dolayı. Onların oyatarak, mahkemeye giderek, askerliğe giderek, şunu yaparak, bunu yaparak Allah'a şirk koşmalarının tek bir sebebi var. Allah'ın ayetleri karşısında işittik ve itaat ettik dememeleridir. Allah subhane ve teller iki kesimden bahsetti. Bir kesime Allah'ın ayetleri geldiği zaman hemen secdeye kapanıyor. Ne demek bu? Rabbim sen ne dersen o. Senden ne gelirse ben ona razıyım. İşime gelse de razıyım, işime gelmese de razıyım. Nefsime uysa da razıyım, nefsime uymasa da razıyım. Allah'ın ayetini duyunca ağlayarak secdeye kapanmak ne demek? Ben kabul ettim. Senden ne gelirse kabul ettim. Ben çalışıyorum. Senden bana bir ayet geldi. Bu çalıştığım işi bırakmam gerekiyor. Secdeye kapandım bıraktım bitti. Senden bir ayet geldi. Ben bir yol üzerine yürüyorum. Yürüdüğüm yol batılmış. Annemin, babamın, dedelerimin, toplumumun yürüdüğü yol batılmış. Senden o ayet geldi. Ben o yolu terk ettim ya Rabbi. Secdeye kapanmak budur. İşte İslam toplumunun vası budur. Allah ve Resulü hükmettiği zaman İşittik ve itaat ettik demektir. Bir topluma Allah ve Resulü'nün ayetleri hatırlatıldığı zaman ağlayarak secdeye kapanıyorlarsa ağlayarak secdeye kapanıyorlarsa ifadesindeki kastım işittik ve itaat ettik diyerek tam bir teslimiyet gösteriyorsa o toplum İslam toplumudur. Ancak bir toplum Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman her zaman bir bahane her zaman bir e, çıkış yolu her zaman o ayete uymamak için bir şeyler söylüyorsa o toplum İslam toplumu değildir. Aleykümselam ve rahmetullahi ve bereketu. O toplum ne değildir? İslam toplumu değildir. Şimdi çıkın sokaklara gidin. En sarih haramları bu topluma söyleyin. Faizle iştikal eden insanlara faiz haramdır. Allah varısına savaş açmaktır. Gel bundan vazgeç deyin. İşittik ve itaat ettik diyerek secdeye mi kapanacaklar? Ve kâlellezîne kafarû lillezîne âmenû. Kafirler iman edenlere dediler ki diye mazeret mi uyduracaklar? Zina edenlere gidin, harama bulaşanlara gidin, meyhanelere gidin, açılmış kadınlara gidin, İslam şiarının üzerine taşımayan erkeklere gidin. Bu konuyu toplumların ahkam ilgilimesi de ayrıca anlatacağı, biz e, faiz yedi diye kimseye kafir demiyoruz. Biz açık saçık giyindi diye kimseye kafir demiyoruz. Ama anlatmaya çalıştığımız şu, bu toplum umumiyetle Allah'ın ayetleri hatırlatıldığı zaman ondan büsbütün kaçan bir toplum. Ve bu şirk toplumunun, küfür toplumunun vasfıdır. Biz bundan dolayı tekfir ediyoruz, evet. Şimdi ilginç bir nokta var burada. ve اِذَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ اَيَاتُ الرَّحْمَانِ اِذَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ اَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ Ne fark var? Ayetler birinde Rahman'a izaf edilmiş çünkü orası merhamet makamı. Orası rahmet makamı. Orası şevkat makamı, merhamet makamında, şevkat makamında, merhamet makamında ayetler Allah'ın rahmetini, şefkatini anlatan sıfatına izafe edilmiş rahmana. Buradaysa izafe edilmemiş. Bu bir. İkincisi, oraya da söylediğimizi tekrar burada hatırlatalım. Ve ida tutla, ne demek? Ha? Söylendiği zaman. söylendi okunluğu değil. Yani burada okundu diye tercümler ama. Gerçek manası nedir? Söylendiği zaman, Kur'an söylenilen bir sözdür bunu unutmayın. Kur'an okunan bir kitap değildir. Kur'an söylenilen bir sözdür. Teşbih tahta olmasın, şiir söylemek gibi. İşte ee, ben şu an size söylüyorum bakın. Anlatılan, söylenen. Zaten tilavetin manası budur. E, Mekke döneminde müminler... Ortada bir kitap yoktur. Kafirlere gelin şu Kur'an'ı okuyalım dememişlerdir. Kâfirlere Kur'an'ı söylemişlerdir. Buradan o derste söyledik yine hatırlatalım. Kur'an'ı kendimize ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Ya birileri söyleyecek biz dinleyeceğiz. Ya da biz kendi kendimize Kur'an'ı söyleyeceğiz. Açacaksınız Kur'an'ı belli vakitlerde belli zamanlarda güzel bir sesle kendi kendinize ne yapacaksınız? Hiç anlamasanız dahi uzun uzun. Okuyacaksınız yani söyleyeceksiniz. Buradan bunu çıkartıyoruz. Peki devam ediyoruz. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman. Bence burada şu çalışmanın yapılması gerekir. Bu ayet nazil olmadan önce inen ayetlere bakmak ve kafirlere hangi ayetler okundu? Hangi ayetler okundu? Bunun üzerinde durmak lazım. Ve bizim de içinde yaşadığımız toplumun kafirlerine o ayetleri okuyarak davete başlamamız lazım. Bizim gibi Bakara 256, Nisa 60, Nahl 36, Nisa 76 ile değil. <gülüyor> kâfirlere, müminler, ayet okumuşlar mı? He? Hangi ayetler okudular? Baktınız mı hiç? Mesela Tekvir Suresini okudular. Mesela e, Tarık Suresini okudular. Mesela Beled Suresini okudular. Peki siz insanlara Allah'ın dinini anlatırken hiç Tarık Suresini okudunuz mu? Siz insanlara bu dini götürürken hiç Beled Suresini okudunuz mu? Tekvir Suresini okudunuz mu? Ammeyat-i okudunuz mu? Hayır. İşte bizim İslam anlatışımız bu yüzden yanlış ya. Biz insanlara fikir öğretiyoruz fikir. Gel kardeş Müslüman olmak istiyor musun? Evet. Oy vermek şirk. Niye? Oy verdiğin zaman şöyle şöyle yapmış ölün. Hadi ya ben de bundan vazgeçiyorum. Bu herkes şirk oy atıyor. O zaman herkes müşrik. Evet herkese de kafir diyorum. Sen oldun Müslüman değil mi? İki üç tane fikri aldığı zaman adam Müslüman oluyor. Fikir sahibi. Tamam mı? İşte bunun neticesinde böyle acayip bir... Bizim hocanın dediği gibi Türkiye Darül Harp mi Darul İslam mı demişler. O da Darul Acayip demiş. İşte böyle acayip bir topluluk çıkıyor karşınıza. İslam toplumu güya. Evet. Ben size nasihat ediyorum. İlk İslam toplumu nasıl teşekkül etti? İlk İslam toplumu bu dini anlatırken kafirlere hangi ayetleri sundu? Bunu mutlaka araştırın ve bugün de bu din nerede başladı, nasıl başladıysa aynı şekilde devam etmeli. Bir düzelmenin başı nasıl olduysa sonu da öyle olmalı arkadaşlar. Davet ve tebliğde özellikle bu hususu defalarca ama defalarca anlatmama rağmen ben anlatamıyorum. Ben bunu beceremediğim için kimse anlamıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de müşriklere ne anlattı? Mesela hiç siz kıyamet ahvalini anlattınız mı? Bir müşriye tebliğ yapacaksınız, kıyamet ahvalinden bahsettiniz mi? Bahsetmedik. Cennetten cehennemden bahsettiniz mi? Bahsetmedik. O göklerin dürülmesi, ayın dürülmesi, yer dağların yürütülmesinden bahsettik mi? Hayır bahsetmedik. Evet. وَيْزَا tutla Aleyhim ayatuna beyinatin En heyecanlı yerde kaldık. قَالَ ne كَفَرُوا <gülüyor> Kafirler dediler ki, ne dediler <gülüyor> kafirler? لِلَّذ۪ينَ amanu, İman edilir, dediler ki? ki eyül الْفَرِقَيْنَ Hangi fırka daha güçlü? Hangi fırkanın ekonomisi daha güçlü? Ha? Bakın şu an dünyaya, İslam toprakları adı altında yaşanılan yerlerde zulüm var, haksızlık var, insan hakları gasp edilmiş, ekonomi berbat. Siz mi hak yoldasınız, biz mi hak yoldayız diye önümüzdeki haftadan itibaren devam edeceğiz. Biraz daha erken başlayacağız. Hanımlar ona göre hazırlansın, siz ona göre getirin. Çünkü yetişmedi vakit. 12'de başladık. 12'ye 10 kala başlayacağız. 12'ye 10 kala. 1, 2, 3 dersimiz kaldı. İnşallah Meryem suresini bitireceğiz. Peki. Allah Subhanahu ve teala şu mübarek zamanda, şu mübarek mekanda yapmış olduğumuz bu derslere bize hakka hak olarak bilmeyi ona tabi olmayı ve batıl da batıl olarak bilip ondan uzak kalmayı bize nasip etsin ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil